Satışın huku 34. bir şey satarsam, dezavantajlarını alıcıya göstermeli ve ona kozmetik olmadan iyi bir açıklama göstermeliyim. Bunun dışında olağanüstü satmaya düşemem.